serem Müslümanlar Kur'an'ın mucizül beyanın mucizevi hüviyetini arz etmeye çalışıyordunuz. Bir evvelki derste burada size belli saatler içinde arz ettiğim dersler sırasına göre yedinci derste Kur'an'ı mucizül beyanın ortaya attığı meseleleri ispat hususunda getirdiği delillerin basitliğiyle beraber çok güçlü, çok kuvvetli, çok müessir olması, her seviyedeki insanlığın, insan cemaatlerinin, insanlık topluluğunun rahatlıkla anlayabileceği, onlara meselelerini rahatlıkla hazmettirebilecek çapta, parlak, nurlu deliller üzerinde durdum. Ve bir de buna bağlı olarak, Kur'an-ı Kerim'de 23 sene içinde ihtiyaca binaan insanların geçirdikleri haleti ruhiyeler, cemaatlerin geçirdikleri haleti ruhiyeler hesaba katılarak teferruatta bir kısım değişmeler görüldüğünü, buna usul tabiriyle tabiriyle sık diyoruz neshedenle neshedilen arasında da tatlı münasebeti arz edip büyük kimseler, müdeklisler, muhakkikler bunlarda neler anlamış, Kur'an'ın bu noktada dahi elektrikiyetini düşünenler için çok geniş bir cevelengah insanları ihsan ettiğini, getirdiğini arz edip meseleyi bağlamaya çalıştım. O meseleyle alakalı olarak hattaki esrarı anlatmayı da size söz vermiştim. Asfiyanın, muhakkikini, Sofiye'nin evliyanın bütün eserlerini derleyip, toplayıp insanlığa takdim ettikleri bütün eserlerini nasıl öyle esrar dolu ayetlerden, maktalardan çıkardıklarını arz etmeyi söz vermiştim. Fakat daha sonraki bir mülahaza ile onu atlıyorum. İleride belki başka bir cemaate onu arz etme imkanı Cenab-ı bahşeder. Bana göre daha faydalı olabileceğine inandım. Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde kendine has edayı, karakteristik durumu arz edeyim dedim. Mevla'nın nasip ettiği kadar bir iki ders... Bu hususu arz etmeyi daha faydalı buldum. Şu bugünkü derse kadar, bundan sonra da Mevla ne kadar konuşturur? Şu 7-8 saatlik konuşma içinde Kur'an'ın beşer tarafından irad edilmesi imkansız kelamlar mecması olduğu üzerinde sırarla durdum. Bunlar esasen onun kendine has karakteristik edasını ifade eder. Ama bir de onun kendine göre bir konuşma dili vardır. Kullandığı malzeme vardır. O muhteşem ifadesiyle insanların karşısına çıkışta değişik bir tavrı, değişik bir durumu vardır. Hiçbir ifadeye benzemez. Ne Allah'tan gelen sahip kitapların ifadesine benzersiz, Öyle, onlardan dahi en mükemmel şekilde gelmiştir. Ne de beşer karihasının tekemmül etmesi neticesinde en mükemmel akıllardan çıkan ifadelere benzer. Ne felsefeye benzer, ne psikoloji kitaplarına benzer, ne sosyoloji kitaplarına benzer. Her sahadaki en akıllar bir araya gelseler, kendi sahalarına ait sözler söyleseler, Kur'an'ın o sahaya dair söylediği söz yanında, güneşi gören yıldızlar gibi o parlak ifadelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Az bedi zevke vakıf bu meselede az dahi olsa araştırma yapmış az dahi olsa bir şeyler dinlemiş bir cemaat telakki ederek bedi zevkten estetik anlayışından mahrum olan cemaate söylenmeyecek bazı şeyleri size söyleyeceğim bu derste. Biraz mürekkep yalamış, biraz kitap okumuş, biraz sözden, edadan, havadan, tondan, anlayan kimselerin anladığı seviyede, limitte arz etmeye çalışacağım. Kur'an'ın karakteristik ifadesiyle ben şunu kastediyorum. O çeşitli meseleleri ele alır, anlatır. Mesela maziden bahseder, gelecekten bahseder. Mazi'den bahsederken, bahsettiği yerler, bahsettiği cemaatler, bahsettiği fertler, karakteristik durumlarıyla insanın nazarında tablolaşır. İnsan eski kavimleri mimikleriyle, reveranslarıyla, düşünceleriyle, fikir yapılarıyla görüverir hemen, Kur'an'ın içinde. İngiltere'nin edebiyatında altın çağ dedikleri, Hamlet yazarı, Romeo, Juliet yazarı, meşhur Şekisbir vakaları o da tasvir eder. Ama ben burada bir ipucu size söyleyeyim. Shakespeare'in eserlerini okuduğunuz zaman kendi devrine ait Fransız köylüsünün hayatı esasen tablolaştırılır. Halbuki o çok eski devirlerden vakalar alarak onları tasvir eder, yazar, diler, getirir. Mütefekkir, yazar, edip, kendi devrinin tesirinde vereceği eseri o hava, o anlayış içinde verir. Beşer tekemmül etmiştir. Hayat şartları değişmiştir. düşünce ufku daha başka taraflara doğru uzanmış, genişlemiştir. Ama edip, mütefekkir, mütefennin bunları görmeden çok uzaktır. Kur'an'da doğru vakaları ele aldığımız zaman, Ad kavmini, Semut kavmini, Nuh kavmini, Allah'ın salat ve selamı o devirlerde yaşamış peygamberlere ve bu asi ve tagi cemaatlere nebilik yapmış büyük insanların üzerine olsun. Onları her şeyiyle görmek mümkündür. O cemaatler sahnede bir sinema perdesinin önünde gözünüzün önünden geçiyor gibi görürsünüz. Her devir ayrı insanlar size arz eder. Her devirde rol oynayan figürler ayrıdır tamamen. Kur'an bunları öyle tatlılık içinde vakaları ve doğru olarak öyle aksettirir ki onda romanın, tiyatronun hortlaklığını göremezsiniz. Piyasların, romanların yalanını göremezsiniz. O doğrudan doğruya vakaları hayattan alır. Veya aynı hayat olan misalleriyle meseleler insanların nazarına arz eder. Ve bir dersiyle bin tane ders birden veri verir. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir yönü budur. Bakalar onda en doğru şekliyle tasavvurunu bulur veya tasvirini bulur, tecsimini bulur, takviyini bulur. Hayalleşir senin nazarın önünde, cisimleşir abideler halinde aynı ada ve havalarıyla. Bu çok muhteşemdir. Ressamın birisi Hz. Musa'nın heykelini yapmış orta çağda beşere takdim etmiştir. Musa'ya benzer mi benzemez mi belli değil. Belki bazı hatlarında Musa ifade eder. Ondan sonra gelen 3 dört atrın bütün mütefennin insanları, sanatkar insanları o sanatkarı alkışlamışlardır. Kur'an mücerret duygusu ve düşüncesi içinde meseleyi putlaştırmadan, totemleştirmeden, müşahesten meseleyi uzağa götürerek öyle mücerred fikirler verir ki ama sen tasavvurunda, hayalinde onlara şekiller vermen senin için mümkün olur. İkinci yönü Kur'an-ı Kerim meseleleri tasvir edip insanlara arz ederken bahsettiği kötülüklerden insanın içinde bir nefret hissi uyanır. Kötülük mide bulandırıcı keyfiyetiyle, kafada burkuntular hasıl edici keyfiyetiyle ruhu törpüleyici keyfiyetiyle insanın karşısına çıkar. İnsan kötülüğün yüzüne tuh der ayrılır ondan. Kötülük öyle, çirkin, öylesine şeni insanın karşısına çıkar. Kur'an'ın edası, havası ve karakteristik ifadesi içinde. Bir de Kur'an-ı Beyan maksadını ifade etme hususunda el alıp kullandığı çok az kelimelerle, bir iki hemen kelimeyle kısa bir cümleyle maksadını öyle anlatır ki maksadını öyle dile getirir ki seçtiği o kelimelerden başka o maksadı ifade etmek için başka kelime bulma imkan yoktur. Meseleyi bu mevduda dahi öylesine tasvir eder, insanın nazarını öyle verir ki insan alması gereken her şeyi hemen ondan alıverir. Yetiştirebilirsem başka şeyler yine arz edeyim. Mucizbeyan beyan ifadesine şu perişan darmadağınık sözlerimle omuz verip anlatmaya çalıştım. Kur'an'ın mucizü beyana nasıl gölge düşürdüğümü müdrikim. Göllüğüm yar olmazsa, dinleyenin göllü de bana yar olmazsa teveccüh etmezse meselenin nasıl sönüklük kazanacağını siz varın kıyas edin. Ama yine de anlatacağım. Hakiki anlatan gelinceye kadar yine de anlatacağım. Burada olmasa başka yerde, olmasa orada başka yerde yine anlatacağım. Belki hakiki anlatanlar gelecek anlatacaklar. Bana denecek ki sen bu işi onlara bırak. Diyeceğim ki bir karınca Kabe yolunda resul Ekrem'in köyüne doğru. Bırakın o da gitsin. O da o şerefle şeref yab olsun. İşte durumum bundan ibarettir ve bunları söylerken de içinizden Estağfurullah demenizi arzu etmiyorum. Ben boyumu bosumu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Allah hayatımın sonuna kadar Kur'an-ı Kerim anlatmadan beni bırakmasın. Dur etmesin, bırakmasın. Keşke bütün sözüm olsaydı, gül tarlasında saklağın gibi laf etmeseydim, gönülleri kırmasaydım, Allah'ın ibadini daraltmasaydım, hep Kur'an deseydim, Kur'an deyip sussaydım, Kur'an deyip konuşsaydım. Ama bunu yapamadım. Ayzımın zafımın esiri oldum. Kükredim. Sanki o meselelerin sahibi benmişim gibi insanlara kızdım. Gönülleri daralttım. Onları kabul etme hale getirdim. Bu mevzudaki umumi durumum da budur. Benim sadece maksadımı ne söylemek istediğimi düşüncelerimde aramak lazım. Düşüncelerimin içine girmenize de imkan olmadığına göre belki hiç anlamayacaksınız. Perişan sözlerim ve tasavvurlarımla meseleyi kavramaya kalkarsanız hiçbir şey anlamayacaksınız. Onun için hislerim, heyecanlarım içinde de beni takip edin. Kur'an, geçmiş peygamberleri, o peygamberlerin kavimlerini yerleriyle yurtlarıyla dile getirirken cemaatler öyle tasvir eder ki o milletler nasıl milletlerdi, o cemaatler nasıl yaşıyorlardı, nasıl bir hayat tarzı takip ediyorlardı, düşünceleri neydi, medeniyet ne seviyeye ulaşmıştı. İki üç cümleden ibaret olan ifadeler içinde bu cemaatleri birbirinden ayırdığını görürüz. Her cemaat kendi hususiyetiyle karşımıza çıkar. Rençber olan cemaatler görürsünüz. Yontma taşlarıyla kendilerini tarihe kabul ettiren sanatkar cemaat görürsünüz. Muhteşem binalarıyla ebediyeti arzu eden cemaatleri görürsünüz. Diktikleri abidelerle ebediyet sevdasını ishar eden, ebedten başka bir şeye razı olmayan gönüller taşımış cemaatleri görürsünüz. Ama her peygamberin cemaati ayrı ayrıdır. Yüzlerce misal irade etmek mümkündür. Kur'an bütün beşeri baştan aşağıya ele aldığı için, Hazreti Adem'den devrimize kadar bütün beşeri anlattığı için binlerce misal istihraç etmek mümkündür. Şu Ara suresinden ve bir kısım ayetlerini Hud suresinden alacağım. Sadece üç beş misalle istifa edeceğim. Öyle misaller ki bunlar... Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Allah hakkımızdan müteyemin ve mübarek eylesin. Çok defa imam efendiler o şu ara suresinden bir kısım parçaları alarak bir teravih onunla kıldırırlar. Aklınızda kalan bir ayeti söylersem tamam tamam diyeceksiniz. Ve mâ es'elukum 'aleyhi min ecrin ecriye illa 'ala rabbil alamin. Çok duyarsınız bunu. Orada peygamberlerin sergüzeştli hayatı Dost doğru olan yaşayışları dost doğru anlatılır. Orada cemaatlerinin, kabilelerinin, kavimlerin durumları anlatılır. Anlatılır fakat hep ayrı ayrı anlatılır. Küfrün muhtezası olarak söz söylediği taraflar olur. Müşterektir bu beşerde. Hz. Adem devrinde küfür hesabına söylenen öyle laflar vardır ki aynen bu devirde de söylenir mütegalliplerin, mutasallıtların, kibir hesabına söyledikleri, ortaya sürdükleri öyle laflar vardır ki, bugünün kafirlerinden de aynı şeyleri duyarsınız. Ama bir de ayrı, gayrı tarafları vardır. Onlarla o cemaatler, o kavimler birbirlerinden ayrılır. Kur'an "Kezzebet kavmu Nuh'l-murselin" diyor. Nuh kavmi de peygamberleri tekzip etti. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Kardeşleri Nuh onlara Allah'tan korkun dedi. Allah'ın himayesine girin dedi. Kainattaki cari kanunlardan istifade edin dedi. Körü körüne yaşamayın, şuurlu olarak yaşayın dedi. Sizin için melce ve menca Allah'ın himayesidir. Ona girmeyi ihmal etmeyin dedi. Bu vazife yaparken de ''Ve ma es'elukum aleyhimin min ejri necriye illa alâ rabbil alemin'' dedi. Bütün duçar olduğum meşakkatler, elinizde maruz kaldığım sıkıntılar, bütün bunlar karşılığında sizden bir şey istemiyorum. Ben istediğimi Allah'tan istiyorum. Mükafatımı sadece ve sadece Allah'tan istiyorum. Öz yürekli, ihlaslı olarak amel ediyorum. Ve Allah'ın rızasını tahsili düşünüyorum. Bu amelime terettüp edecek semerede nazarım yoktur. Verirse ukrevi semereyi ahirette Allah verecektir. Dediğini duyuyoruz. Ama cemaati, cemaati kendi hava anlayış ve karakteristik durumuyla karşımıza çıkıyor. Hz. Nuh'un karşısına çıktığı gibi. Bu kadar saf, bu kadar temiz, bu kadar duru istekleri ve sözleri dinledikten sonra... alu enu'minu leke ve teba'akel diyorlar. Sana iman edeceğiz? Sana insanların en rezili ayak takımı ittiba et. Şu ayak takımının dinine ittiba mı edeceğiz? Belli ki o devirde beşer bir seviyede terakki etmiş. Terakki eden bu beşer kalbi ve ruhi hayat noktasında iflas etmiş. Yeryüzünde dolaşan, muhteşem binalar içinde yatan, kalkan, Büyük servetlere sahip olan fakat gururlu kimselerin, mütekebbül kimselerin arz endam ettiklerini görüyoruz. وَالتَّبَعَكَ الْأَرْزَلُونَ Ayak takımının sana ittiba ettiğini görüyoruz. قَالُوا لَئِنَّمْ تَنْتَه۪ي يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Atlıyorum. Kavmiyle kendi arasında muhavereden parçalar arz etmek suretiyle nasıl ayrı bir kavimle Kur'an karşımıza çıktığını göstermek istiyorum. Ey Nuh eğer vazgeçmezsen dediğin şeylerden, sen bizim karşımızda mercum olursun. Başkaları başkalarını taşladığı gibi biz de seni taşlayıveririz. Tıpkı zina etmiş, lecme maruz kalmış bir insan gibi taşlarız. Vazgeçiver bundan. Belli ki mütegallif bir cemaat. Anlaşılıyor ki Hz. Nuh'un arkası yok. Öyle idrak ediliyor ki Hz. Nuh'a iman etmiş kalabalık bir cemaat yok. Belli ki bütün köyünde, kendinde, kasabasında hüküm fermi olan sadece ve sadece küfürdür, puttur. Başka bir ayetiyle zaten sırasıyla putların adını da saymaktadır. O devirde hüküm fermi olan putların adını saymaktadır. Hz. Nuh'un bütün cehdine, gayretine karşı en ufak bir uyanma, en ufak gönüllerde bir erime, en ufak bir yumuşaklık gösterme durumuna gelmeyen o cemaatin şöyle dediğini duyarız. Galu yanuh kad İçimizde ciddi cidalda bulundun. Cidal diyor, cihad ettin demiyor. Emru bil maruf yaptın demiyor. Hakkı anlattın demiyor. Doğrunun tellalı oldun demiyor. Yani diyalektik yaptın diyor. ''Cedel yaptın, bizi ifal etmek istedin.'' diyor. ''Boşuna konuştun.'' diyor. Cidal sözüyle meseleyi anlatıyor. ''Kat cadelte fe Ve yaptıkça yaptın. Bütün dehanı, gücünü cidal yapma mevzuunda kullandın. ''Fe bima te'eyduna in kuntemine ''Ahiretten bahsediyorsun.'' ''Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermeden bahsediyorsun.'' İnanılmazsa başlara gelecek bela ve musibetten bahsediyorsun. Doğru isen şayet getiriver bu musibeti de görelim. Anlaşılıyor ki ahirete inanmıyorlar. Cemaatı tablolaştırıyor. Değişik bir tiptir bunlar. Anlaşılıyor ki peygamberi hiç kabul etmiyorlar. Anlaşılıyor ki Allah'a da inanmıyorlar. Bu durum karşısında maluf bir peygamber vardır. Bunu imkan olsaydı Kur'an'ın bu mevzudaki eda ve musi anlatırken de arz edecektim. Maluh bir nebi bunu İhtarebeti Saatüven Şakkal Kamer suresinde şöyle anlatır. Feda'a rabbehu enni mağlup fen Bir peygamberin kendisini dinlemeyen bir cemaat karşısında kulağını kapayan mananın içine girmeyen bir cemaat karşısında nasıl yıkıldığını nasıl kolunun kanadının kırıldığını işte şu imilti içinde bulmak mümkündür <gülüyor> Rabbisine dua et mağlubum Allah'ım bana yardım et ne yapar mevle o zaman iş bitmiştir kat katı bir cemaat vardır kadavralar gibi belki cenazelerde insanın yüzüne beşaşet arz eden bir tablo tespit etmek mümkündür fakat bu cemaat mahkeme duvarı gibi, o kadar ruhsuz, o kadar katı, o kadar ünsiyetler uzaktır ki, mevlahi müteal, bu içten niteye icabet eder. Ta fat'hna abuab esema bima imun Biz de arkasından azametle yağmur halinde indirdiğimiz suları bu defa yağmur halinde değil, çaylar gibi aşağı yatalı verdik. Yerden de fışkırttı verdik. Bütün kaynaklar sularını fışkırttı. Bir milletin tarihçeyi hayatı okuduğum iki üç ayet içinde o kadar tatlı tablolaştırılır ki bunu başka şekilde ciltlerle anlatma imkan yoktur. Hazreti Nuh'un bütün cedelini cihadını görmek mümkündür. Ve kavminin onun mücahadesine, o mevzudaki emr-ü bil maruf nehyen-i yapmasına ters mukabele edişlerini görmek mümkündür. Kavminin akidesini görmek mümkündür hayattaki sefahatlerini ve laubal oluşlarını görmek mümkündür. O kadar laubal ki o devre kadar görmedikleri bir geminin yapılışını görürler. O devre kadar yapılmadığını yine Kur'an'dan istimbat ediyoruz. <idedim> <ahí> <Yazığını el Solomon> Nezaretimiz altında bir vapur yap. Biz nezaret ediyoruz. Plan ve projesini sana biz takdim ediyoruz. Çünkü bu yapacağın vapur denizlerde yüzecek bir vapur değildir belki küreye arzın bütününü veya mühim bir mıntıkasını su aldığı zaman sizi sahili selamete götürecek cudi emniyete götürecek bir vapur olması lazım onun için bu bizim nezaretimizde yapılacak kavmi böyle bir şey görmemiştir görmedikleri için ve kullema merra aleyhi mala'un min kavmi sahiru min ne zaman cemaatinden bir topluluk oraya uğrarsa onu halk diliyle af buyurun, makaraya alırlar Maskarı ederlerdi. Meseleyi eğlence mevzuu halinde el alırlardı. Belli ki cemaat laubali bir cemaat. Belli ki en ciddi meseleler karşısında dahi kendine gelme niyeti olmayan bir cemaat. Ve böyle bir cemaata karşı işin gayretullah'a dokunması, yerin sularını fışkırtması, semanın bütün suları yere indirmesi, kendi peygamberini ona inananlarla beraber necata giden, selamete giden yolu göstermesi mebde-i devamlı müntahası itibariyle yün bakaları birden o kadar tatlı anlatır. Hz. Nuh kavmini mimikleriyle davranışlarıyla, reveranslarıyla o türlü nazarımızı arz eder ki bu tasvir ve bu tablonun üstünde başka şekilde böyle küçük bir tabloda bu büyük manaları görmek ve göstermek mümkün değildir. Bir nebidir bu. Aynı inanmamış insanlardan, aynı inanmış büyük bir insan karşısında başka bir tablo olarak arz edeceğim, Hud aleyhisselam ve Ad kavmi, şu Ara suresindeki sıraya göre arz edeyim. Ad kavmi yer yer anlatılır. Al hafka suresinde de nasıl muhteşem binalarıyla beraber, Hakikar oldukları, hakile yeksan oldukları o kadar tatlı anlatılır ki, yine dinlemeyen bir cemaat vardır. Aynı ayetlerin manasını size tekrar etmeyeyim, teberül okuyayım. yeyim. Kaddat adunil murshilin, ifqala lhum akhum hudun alaterttakun. İni lhum rasulun amin, fattabullah wa aqion. Belki peygamberlerin hepsinin davası bir, aynı şeyleri söylüyorlar. İnsanların Allah'ın himayesine girmesini, Allah'tan korkmasını, Allah'a itaat etmesini istiyorlar. Ve bir peygamber olarak nübüvvet vasifesinin tanınmasını, takdir edilmesini istiyorlar. Ve yaparken bu vazifeyi iş yaptım, ücretimi ver demiyorlar. Mükafatlarını Allah'a bırakıyorlar. Biz hasbeten lillah sizin için koştuk. Hasbeten lillah yorulduk. Sesimiz, soluğumuz kesileceği ana kadar sizin için cehdi cihat içinde bulunduk dediğini anlatıyoruz. Ama o cemaat Hud aleyhisselama, Hazreti Nuh'a dedikleri şeylere benzer. Fakat Hud kavmi değişik bir kavimdir. Hazreti Nuh devri çoktan çok geride kalmıştır. Artık umranlar kurulmuştur. Medeniyetler teessüs etmiştir. O cemaat içinde okumalar, yazmalar, bilmeler vardır. Her ne kadar tarih yazıyı belli bir devre bağlasa, mağara devrine insanlığın neşetini bağlayan tarih yazıyı herhangi bir devre bağlasa bile biz bunu kabul etmiyoruz. Tekamülü temelden reddediyor, mağara devrini temelden reddediyor, taş devrini, tunç devrini bunlar dinsiz tekamülcülerin, dinli ve dinsiz milletlerin tarihlerine soktuğu eraciften, çöp, çöpten ibaret şeylerdir. Aslı astar olmadığı bugünün Avrupalı münekkitleri tarafından dahi avamca tabi lazıdayım, çamaşırları pazara sürülmek cüretiyle ilan edilmiştir. kut kavmi ayrı hava ayrı edaları vardır. Onlar için, onların peygamberi, etebnune bi kulli ri'in ayeten ta'betun. Gördüğünüz en yüksek tepelerde kale devrine geliyor. Diğer milletlerden korunmak için burçlar yapılıyor. Hani Cenevizler gittikleri her yerlerde en sivri tepelere kaleler yapmışlardır ya. Atabununa bi kulli ri'in ayeten Eğlence yapmak, oyun yapmak için en zirvelerde, şahikalarda binalar yapıyorsunuz. Gördüğünüz her tepeye bir bina koyuyorsunuz. Burada anlatılan şeyler vardır esasen. Saldıran milletlerden bahsedilir burada. Saldıran milletlere karşı korunmanın yolları anlatılır, tablolaştırılır. Ve bu, işin bu iş için yapılacak teşşe zirvelerde, şayikalarda kaleler yapma, kuleler yapma içinde korunma meselesi. <gülüyor> Cemaatin değişik bir karakteri vardır. Siz birden mısnalar veya maslular yapıyorsunuz. Mesani sanat manasına masnu, bunun cemi olabileceği gibi mısna'ın cemidi olur. Sanat eserleri yapıyorsunuz, fani olan sizler fani hatıralarınızı sanatlarla bakileştirmek istiyorsunuz. Dünyada ebedi kalacak gibi, bakıp bakıp onlarla iftihar edecek gibi, göbürlenecek gibi, mücerret duygu ve düşünceleri arkaya atarak, sizi totemciliğe götüren, putperestliğe götüren sanatlar yapıyorsunuz. Heykeller dikiyorsunuz, abideler yapıyorsunuz ve bunlarla övüneceksiniz. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِ Sanki ölmeyeceksiniz, ecel gelip size çarpmayacak, yeryüzünde ebedi kalacak gibi bunları yapıyorsunuz. Dikkat ederseniz Hazreti Nuh kavminden değişik bir cemaat karşımıza çıkıyor bunu bize anlatırken Kur'an-ı beyan, elinde taşları yontan aletleriyle bir kısım sanatkarlar karşımıza çıkıyor. Dağların taşlarının kesildiği bir devir karşımıza çıkıyor. Ve en yüksek yerlerde, zirvelerde, binaların yanı başında bahçelerinde bir kısım heykellerin Roma devrinde olduğu gibi kadın kız heykellerinin abideleştirilip, putlaştırılıp ve sonra gelecek cahiliye devrindeki kimselerin mabudu olabilecek heykellerin yapıldığı karşımıza çıkıyor Kur'an'ın bu ifadesiyle. Hazreti Nuh kavminin durumunu bunun yanında müteal ettiğiniz zaman arada çok azim bir fark görürsünüz. Karakterlerine ait ayrı bir durumda wa iza batashtum batashtum Siz aynı zamanda hot furuş, bencil gaddar, zalim kimselersiniz. Yakaladığınız zaman cebrin, kahrın ifadesi halinde yatalarsınız. Birine zulmedersiniz. Cevr ve cefada bulunursunuz. Sizin insanları tutup örselemeniz çok gaddarane, çok zalimhanedir. Vayda, <gülüyor> بَضَشْتُمْ بَضَشْتُمْ جَبَّارِينَ Kur'an o cemaatin karakteristik durumunu tablolaştırıyor, nazarımızı arz ediyor. Birinci perde bitti. Nuh kavmi gitti, arkasından Hud kavmi geliyor. Ama tamamen değişiktir. Eda değişiktir, hava değişiktir, düşünce değişiktir, tasavvur değişiktir. Nazarımıza art ediliş keyfiyeti de değişiktir. Onlar peygamberlerine, peygamberlerin böyle değişine karşı peygamberler de şöyle derler. İnnemâ emtebeşerun misluna... Sen bizim gibi bir insansın. فَأْتِ بِآيَةٍ in كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Belki başka bir ayet okudum. Eğer doğru isen, sen bunun alametini, ayetini, bu işe delalet edecek hususi getir, diyecekler. İnanmamada, sair inanmayan cemaatlere benzeyen bir durumu ifade etmektedir. Arkasından, Kâlû يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ Onlarınki buydu. "Galû Yahûdû mâ cîtenâ bi beyyinetin fâti bi ente mins Hiçbir delil getirmedin. Yani ahirete gidenler gelmediler ki ahiret var olduğuna inanalım. Allah'a var dedin. Allah'ı göremedik ki varlığını kabul edelim. Sen peygamberliğini ortaya sürdün. Peygamberliğine dair bir alamet, bir nişan görmedik ki kabul edelim. Fakat mesele çok ictidaiyidir resul Ekrem'in karşısına çıkan cemaatin durumunu göremezsiniz. Onlar melek insin diyorlardı. Veyahut da vahyi falana insin diyorlardı. Değişiktir cemaat. Anlayışı, havası da değişiktir tamamen. Hazreti Nuh kavmini Kur'an müstahkem kaleleriyle, abideleriyle, heykelleriyle, putlarıyla karşımıza diker, aynı küfür ve küfranla, peygamberin karşısına çıktığını gösterir. Meseleyi uzatmamak için daha çok şey arz edeceğim. Hazreti Salih Aleyhisselam ve Semut kavmi. Semut kavmini 20. asır tarihçileri inkar ediyorlardı. Daha sonra bir kısım arkeologlar bu mevzuda yaptıkları kazılar, araştırmalarla Batı dillerinde temud diye adlandırılan, esasen Arapçada se ile ifade edilen bu şey, se ile te o kadar yakındır ki bazen galet olarak Araplar se yerinde te'yi kullanırlar. Çok küçük bir farkla temud kavmi çıkardılar. Yazılardan, abidelerinden, onların medeniyetlerinden, kapı üzerlerindeki yazılarından temud kavmini çıkardılar. Nerede, ne zaman yaşamış, ne kadar hüküm fermi olmuş, bu mevzuda tarih, insanın talbine itminam verebilecek bir malumat vermemektedir. Faydası da yoktur bunun. Ama Kur'an, Semud kavmini de karakteristik edasıyla Hazreti Salih'in karşısında karşımıza çıkarır. كَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ Semud kavmi de peygamberler inkar etti. اِذْ خَالَ لَهُمْ اَهُوهُمْ ala اَلَا İnni lekum rasulun amin fattakullaha ve atiyun ve ma alayhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alamin tekrar etmeyeceğim. Davet aynı davettir. Hakka davettir. Allah'a davettir. Öldükten sonra dirilmeye inanmaya, basubadel mevt hadisesine davettir. Hesaba davettir, hesaba inanmaya davettir. Ya bütün bunlara karşı onlardan redderler görürüz. Ve peygamber onlara karşı söylediği sözü devam ettirerek et tutrakuuna et tutrakuuna fima hahuna aminin fi cennatin wa uyun wa zuruun wa nakhlin taluha hatin wa tanhituna min aljibal buyutan farehin değişik adada karakterde bir ifade karşımıza çıkar çünkü anlattığı millet cemaat değişiktir değişmiştir siz şu yaşadığınız ferih fuhur yaşadığınız dünyada ila nihaya böyle ferih fuhur terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Emin olarak terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Fi cennetin ve şu bağların bahçelerin içinde şakır şakır akan suların içinde şakır şakır öten bülbüllerin yanında yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Üst üste sarkmış aşağıya doğru hurma salkınlarının altında yerlerini nasıl anlatıyoruz? Eski san'a tarihini bize anlatanlar, hususuyla Semut kavminin yaşadığı yerleri bize anlatanlar ve bu mevzuda size makasını da artı edeyim. Osmanlı tarihi kronolojisini yazan İsmail Hami Danüşment aynı zamanda bir İslam tarihi kronolojisi yazmak üzere başladı. Metkal yazdı, devam edemedi. İşte bu metkalde ceziret Arap'taki durumu anlatırken sanayi anlatır. Sanayi anlatırken ta Yemen'den kalkan bir insanın başına güneş vurmadan menzil menzil konaklığa konaklığa bağın bahçenin gölgesi altında Şam'a kadar geldiğini anlatır. Dikkat edilirse bağlardan bahçelerden bahsediyor. Halbuki bugün isteniz orada çöl görürsünüz, kum fırtınası görürsünüz. Ölen insanların cenazeleriyle, kuma görülmüş, tehnit edilmiş raşeleriyle karşı karşıya kalırsınız. Ama tarih bu mevzuda Kur'an'la omuz omuza veriyor, aynı şeyi söylüyor. Araştırmalar aynı hakikatle Kur'an'ın yanında dikiliyorlar. Kur'an karakteristik ifadesiyle. ''Fî cennâtin ve uyûn ve zûrûin ve tal'uha hadim" ''Üst üste sarkmış hurma ağaçları'' Meyveler, bağlar ve bahçeler. Başınıza güneşin vurmayacağı hava içinde Yemen'den ta Şam'a kadar seyyahat yapacağınız emniyetli yollar. Bütün bunları Kur'an'ın ifadesi içinde bulursunuz. İşte buralarda bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Ama onlar buna kulak vermediler. Peygamber böyle dedi ama kulak vermediler. Sonra yaptıkları baraj, Arim barajı veya İrem barajı. Kur'an-ı Kerim'de şehri anlatırken ayrısını söyler, barajı anlatırken ayrı kelime, fakat aynı şeydir. Arazilerini sulamak üzere 20. asrın tekniği, baraj bahsediliyor. Baraj delini verdi. İsrailiyattan nakillerle bu baraja bir farenin musallat olduğunu görüyoruz. Ve kadim tarih anlatırken kademe kademe üç gözün barajda bulunduğunu naklediyorlar. Su birikiyordu, önce birinci gözü açıyorlardı, öndeki havuzu dolduruyordu. Ondan suluyorlardı su boşa gitmemesi için. Havuz bitince bu defa alttaki ikinci gözü açıyorlardı. Ondan da suluyorlardı. Üçüncü dönemde alttaki üçüncü gözü açıyorlardı, ondan da suluyorlardı. Ama bu Kur'an ve hadis naslarıyla bizi anlatan husus değildir. Bunu kadim kitaplar anlatıyoruz. Yemen mevzuunda. Ve min el cibal buyutan farihin. Onların karakterlerine, cemaat yapılarına, medeni anlayışlarına ayrı bir husus daha var. Onu Kur'an-ı Kerim anlatırken ve min el cibal farihin. Bir de dağları kazırlar. Hani göremeyi görüyorsunuz ya yumuşak taşlar oyuluyor. Taşların içinde binalar yapılıyor. Saraylar, köşkler, villalar yapılıyor. Ama her şey taşın içinde oluyor. Bu cemaat güçlerine, kuvvetlerine güvenerek taşları delip içlerinde binalar yaptılar. Taş, taş üstüne yiyip bina yapmadılar. Taşı deldiler, bütün bir taşın içinde binalar yaptılar. Kazılar da meseleyi olduğu gibi karşımıza çıkardı. İçi oyulmuş taşları karşımıza çıkardı. Taşlar üzerindeki işlemeleri karşımıza çıkardı. Ve bu medeniyetin çok geniş bir sahayı işgal ettiği hakikatını karşımıza çıkardı. Ne Nuh kavmi Allah'ın salat ve selam üzerine olsun, ne Hud kavmi Hazreti Salih'in kavmi değişik bir kavim. Ve devenin kesilmesi, başlarına gelen bela ve musibet başlarına gelmesi, o cemaatin bu mevzuda nankörlü ileriye götürerek... قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪يْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اَبَاءُنَا Ey Salih, sen bundan evvel akıllıydın. Senin hakkında bir şeyler ümit ediyorduk. Bir şeyler yapacak adam nazarıyla bakıyorduk. Aklı, dirayeti, kiyaseti var. Bir insan nazarıyla bakıyorduk sana. Şimdi sen kalktın, babalarımızın taptığı putlardan bizi koymak istiyorsun. Belli ki o zamana kadar puta tapma, putperestlik. Artık rüsuh bulmuş gönüllerde. Anne haline gelmiş. Din, hü din hüviyetinde kendisini kabul ettiriyor. Bu eda, peygamberimize, bu edayla karşı çıkan kafirlerin edasına çok benzemektedir. Hz. Salih aleyhisselam devrinde küfür formülleşmiş, hakkında kanunlar vazedilmiş, ananeler, gelenekler falan küfür bunlara bağlanmış ve büyük peygamberin karşısına böyle çıkılmaktadır. Bakanın gerisi malum. Fa'at ruha fa damdam alayhim rabbuhum bi karşı çıkma, deveyi boğazlama, katab ilahinin üzerlerine gelmesi, hakisar olmaları, hakile yeksan olmaları vakanın devamıdır. Medde ve münteha itibariyle vakayı ele aldığınız zaman geçmiş peygamberlerin arkasından Hazreti Salih karakteristik edasıyla ve cemaati bütün nankörlüğüyle önümüzden bütün figürleriyle geçtiğini görürsünüz. Meseleyi uzatmamak için bir veya iki misal daha arz edeyim. Sodum, kodum var. Lut Gölü'nün yerin dibine doğru gittiği yere izafe edip söyleyenler var tarihçilerden. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın muasırı akrabası Hazreti Lut peygamber var. Fakat öğlen ankör bir cemaatin peygamberi ki bu cemaatin yaptığı şeni iş kıyamete kadar o işi yapanlara livatacı Hazreti Lut'un adına izafeten livatacı denilecektir. Yani Lut peygamberin cemaatinin yaptığı çirkin işi işleyen demektir. Lutilik sözü çirkin bir şeydir. Çünkü Hz. Lut Allah'ın salatü ve selamı onun ve bütün onun gibi efendilerin üzerine olsun. Bu iş onun işi olmadığından ona izafe edilemez. Ama onun adil cemaatinin işidir. Mukarrep meleklerin Hz. İbrahim'e geldiklerini birkaç yerde Kur'an anlatır. Ve o gelme münasebetiyle Hazreti Sara'nın hamile olduğu hususu anlatılır. Ondan Hazreti İsa'nın dünyaya geleceği de anlatılır. Kendilerinin melek olduğunu söyleyen bu cemaat Hazreti Lut kavminin altını üstüne getirmek üzere gittikleri anlatılır. Tarihin bize naklettiği üç mühim medeniyet şehrinde bu üç şehrin altı üstüne gelmesi suretiyle Hazreti Luta karşı baş kaldıran ve bu çirkin işi adet haline getiren cemaatin durumu anlatılır ve sonra Kur'an şöyledir. Ca'a rusuluna lutan si'ebihim. Velamma ca'a rusuluna lutan si'ebihim ve taqa zar'an ve kâl hâza yevmul asif. Anlamayan bir cemaatin anlayan bir mürşide karşı Ciddi bir anlayışsızlık içinde mukabelesi orada peygamberin ıstırabı o kadar derindir ki Nebi'nin bu ısrabını onun gönlüne girip hissetmeyen şu duyulanı duyamaz belki. Bu melekler güzel delikanlı suretinde Lut aleyhisselama gelince Kur'an nasıl anlatıyor? Lut'un orada sıkıştığını nasıl anlatıyor? si ebihim diyor. Gelmeleriyle çok kötü bir duruma, kalp kırıklığına maruz kaldı. Ve an, gazer eli dolaşmaya başladı. Bu delikanlar geldi ama bu asi, bu fenalığı adet haline getirmiş. Açıktan açığa bugünün, batası Avrupa'sında açıktan açığa yapıldığı gibi bu melaneti irtikap eden adamlara karşı ben ne yaparım? Düşüncesiyle eli ayağı dolaşmaya başladı. Ve an. Der, esasen insanın dirseğine denir, buraya kadar olan kısmına denir. Artık eli daraldı diyor, eli dolaştı Türkçe'mizde deriz. Ve kâle hâze çok müşkül bir gün, bugün çok kötü bir gün, nasıl yapacağım bunu bilemiyorum. Kâle lew enneli bikum kuvveten ev ağvi ilâ rükni ah bir arkam olsaydı, bir cemaata dayansaydım. Ah bir arkam olsaydı, bir cemaata dayansaydım. Aradan asırlar geçecektir, nebiler nebisi bu meseleyi serrişte edecektir. Allah'a dayansaydım deseydi daha güzel olacaktı peygamber. Arkamda bana inanmış ve benim kendilerine dayandığım bir cemaat, bir rüknu azim, bir rüknu kavi olsaydı isteği yerine Hz. İbrahim gibi hasbunallahu ve vekil demesi daha hoştu. Evvelki söz hatalı değil ama daha hoş olacaktı diyecektir. Bakın şimdi mesela böyle olunca nasıl oluyor? Vacaqumhu yhraun derken arkadan hemen cemaati duyar duymaz. Esatir bize hanımı haber göndermişti şeklinde meseleyi naklederler. Hemen oraya harıl harıl koşu verdiler. Yuhra'un kelimesi soluk soluğa ciddi bir heyecan içinde zıpır zıpır insanların koşup gelmesini ifade eder. Eğer Arapça dile az vakıf olsaydık, şu bizim yüzümüze ekşi tebessüm eden Yühre'un kelimesinin verasında, şehri hislerinin esiri, livataya müptela olmuş insanların, hemen fırsat ganimettir diye koşa koşa Hazreti Lut'un kapısına geldikleri an, Renkleri sararmış, benzeri solmuş, kalpleri süratle atıyor. El ve ayaklar heyecandan titriyor. Acaba matlubumuzu elde edecek miyiz, edemeyecek miyiz? Havasıyla intizar ettiklerini görebilir bu kelimenin arkasında. Vaka o kadar canlı, o kadar tatlı insanların nazarını arz edilir ki iki kelimeyle daha üstünde tasvire, teşhime, tahyile imkan yoktur. Yuhraune iley der büyük peygamber? Ehveni şer'i irtikap edecek orada. İnsan zevcesi olmayan bir kadına elini süremez. Hazreti Lut'un kızları kimsenin zevcesi değildir. Henüz kocaya gitmemişlerdir. Ama gelen aziz misafirlerini korumak için bir peygambere yakışır eda içinde, civan içinde, ulul azmane bir gayret içinde peygamber ileri atılır. İşte benim kızlarımdır. Bunlara dokunun fakat misafirlerim karşısında beni rezil etmeyin. Ağzını, gözünü eğey o karaktersiz cemaat. Kalu yalutu. ludu İnneke te'lemu ma nurid ev kema kal İnneke te'lemu ma bi hakkim mi? Ve bir Ayet-i Kerime'yi hatırımdan çıktı. Olduğu gibi okuyamadım. Hocam Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hakkımız yoktur. Bizim ne murat ettiğimizi de çok iyi biliyorsun. Bu tablo o kadar tatlıdır ki bunun insanın hayaline, tahayyül gücüne arz ettiği mana şudur. O cemaat içinde aile mahremiyetine karşı hürmet anlatılmaktadır. Nikahsız kadına ilişmeme meselesi anlatılmaktadır. Ama bunun yanı başında livata meşru olarak işlenmektedir. Bu ahlaksızlık da serbest olarak irtikap edilmektedir. Bu ahlaksızlığın karşısına bütün güç ve kuvvetiyle çıkan rükni şedid isteyen Allah'tan büyük peygamber Hazreti Lut Aleyhisselam'dır. Bu da bize ahlaksız bir şenaati itikap eden bir cemaati bütün müzuhuyla, çok açık hatlarıyla öyle tasvir eder öyle karşımıza kork ki üstünde ifade olamaz. Şu ayıp aleyhisselamı anlatmak da mümkün burada. Peygamberimizi anlatmak da mümkün. Fakat vaktin müsaadesizliği karşısında tablodan bazı kırpmalar yapmak suretiyle bunu geçip arz ettiğim üç husustan ikincisine intikal edip kısaca onu da anlatmak istiyorum. Kanaatımca bu mevzuda bir fikir vermiş oldum. Kur'an mazi insanların nazarını arz ederken, cemaatleriyle, yerleriyle, medeniyetleriyle, ictimai anlayışlarıyla, aile terbiyeleriyle dejenerasyona maruz kalmış cemaatleriyle çok ayrı ayrı arz ettiğini herhalde görmüş, bu anlamış olduk. Kur'an Allah'ın hoşlanmadığı meseleleri, müstekrâh meseleleri insanlara anlatırken insanların içinde o meselelere karşı bir fiksinti hissi uyarır. Ve aynı zamanda Allah'ın sevdiği ve fıtratın hoş gördüğü meseleleri anlatırken de bir hayrat, hayranlık izi ve çizgisi bırakır. Bu hususu da bir iki cümleyle arz edeyim. Dünyaya ait bir vakayı tablolaştırır Kur'an-ı Kerim. Öyle tatlı bir tasvir içinde arz eder ki o mesele hoş ise siz ona karşı bir arzu ve istek duyacaksınız. Arkasına takılıp koşacaksınız. Şayet çirkin, müstekireh ise hemen ondan yüz iş mizazıyla yüzünüzü ekşitecek, dudağınızı bükecek, çekip gideceksiniz. Kur'an esasen kelimeyi tayyibe ve kelimeyi habise iyi şeyler ve kötü şeyleri tasvir edeceğini başka bir ayet-i şöyle anlatır. Elem tara keyfe taraballahu meselen kelimatan tayyibatan kaşeceratin tayyibatin asluha sabitun ve feruha fis Görmüyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Allah güzel bir kelimeyi nasıl tasvir ediyor? Nasıl misallendiriyor size takdim ediyor? Güzel bir kelime, güzel bir ağaca benzer. O yere doğru kök salar, semalara doğru da ser çeker. Mevsimi yoktur onun, her mevsime göre meyve verir. Her mevsimde meyve verir o, bar verir. Malen arz ettim. Kelime-i habiseyi de arkadan anlatır. Kelime-i habise ise bunun aksine yine Kur'an anlatıyorsun. O yere doğru kök salmamış, semaya doğru da ter çekmemiş. Her mevsime göre değil, hiçbir mevsimde meyve vermemiş. Mütemadiyen oynayıp duran bir ağaç gibi anlatır. Bunu bize anlatırken, baki hesabına, ahiret hesabına yapılacak işler, söylenecek sözler, İslam bütün güzelliğiyle köklü ve dallı bir ağaca benzetilir. Dalalet hesabına, küfür hesabına, hiçbir işe yaramayan, Dünyevi ve ukrevi faydası olmayan şeyler, bunlar da köksüz bir ağaca benzetilir. Böyle Kur'an-ı Kerim'de mütekabil şeyler vardır. Bunları anlatırken bir müşakkele havası içinde anlatır. Bir şekilde onları görürsünüz, bir şekilde de bunları görürsünüz. Mesela, misallere geçeyim, küfrü anlatırken... Temasulul zine keferu bi rabbihim karamadin ishtaddat bi rrihu fi yawmin asif la yakdirun mimma kasabu ala shay sadaka llahu kendi rablerine küfredenlerin misali neye benzer biliyor musunuz karamadin küle benzer bir kül gibidir ishtaddat bi rrih üzerinden çok şiddetli fırtına esen bir küle benzer Fî yuvmîn âsîk. Çok şiddetli fırtınanın hüküm ferm olduğu bir günde. Bir toprak değildir ki gül bitirsin. Bir taş değildir ki yerinde dursun. Bir küldür. Bir şey bitirmemenin yanı başında, şiddetli rüzgara maruz kaldığında toz uyacak. Dünyada dahi tedirgin edecek, rahatsız edecek. Ve hiçbir semereye mezar olmaması itibariyle, ahirette de hiçbir şey kazandırmayacak. Siz şimdi duygu ve düşünce tasavvur itibariyle kafirin kalbine girin. Yeryüzünde bir tek nokta istinadı yoktur. Mal, mülk yığar, üst üste yığıverir. Çalışır, cehd içinde hayatı geçer. Terler, elleri çatlar, tabanları yarılır. Fakat gittiği zaman taşın üzerine serpilmiş kül gibi bir şey bırakır arkada şiddetli bir günde alır, her şeyi götürür. Bu esasen dünyaya bakan cihetiyle de böyledir, ahirete bakan cihetiyle de böyledir. Canı hulkuma gelmiş kafir ölürken, arkada bıraktığı apartmanlar, mağazalar, dükkanlar, hanlar, kervansaraylar, bütün bunların bir kül yığınından ibaret olduğunu tasavvur eder. Öteki aleme gittiği zaman zaten aynı şeyle karşı karşıya kalacaktır serap kovaladığını görecektir. Kur'an bir kül fırtınasıyla karşımıza çıkar. Kafirin amelini anlatırken bununla anlatır. Göz gözü görmediğini, sahibinin gözünü dahi kör ettiğini ve hiçbir şey bitirmeme, devam etmeme, öteki alemde semere vermeme mevzuunda insanın ümidini kırdığını, içini yıktığını, kalpte burkuntu hasıl ettiğini, hissine al ettiğini öyle tatlı bir eza içinde ifade eder ki başka şekilde bu meseleyi ifade etmeye imkan yoktur. Mesela amelini riya olarak yapan, yaptığı hayırları başa kakan insanın durumunu anlatırken onu da şöyle anlatır. Kafir değildir fakat kafirin ameline yakın bir durumdadır iş. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ La tubtilu sadakatakum bil-manni wal-adâ ka-lladzi yunfiqu mâlahu riâa'an nâsi wa lâ yu'minu billâhi wal-yawmil-âhir fa-mathaluhu kemathali saffânin alayhi turâb fa-asâbahu wâbilun fa ey amellerinizi Men ve eza ile iptal etmeyiniz. Başa katmakla minnet etmekle iptal etmeyiniz. Burada bir meseleyi anlatıyor. İyilik yapıp, mütemadiyen bunu tekrar etmekle iptal etmeyiniz. Yaptığınız iyilikten daha ağır yükler adamın başına. Minnet yükleri yüklemekle yaptığınız iyiliği iptal etmeyiniz. Hayır yapınız, deryaya atınız, unutunuz. Allah bilsin yeter. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken bir misale giriyor. <gülüyor> Sırf malını gösteriş olarak infak eden adam gibi yapmayınız. O adam ki ahirete inanmıyor. Her şeyi dünyada gördüğünden derdiği şeyler karşısında dahi riya yapıyor, gösteriş yapıyor. Aleme duyurmak yapıyor. Ahirete imanı olsa bilecek ki, giden bu şey burada bir tohum olarak gidecek, orada baki sümbürler verecektir. Oraya inanmadığı için sümbülü burada görmek istiyoruz. كَلَّذ۪يهُمْ <gülüyor> فِقُمَا لَهُ رِعَى النَّاسِ وَلَا billahi بِاللّٰهِ Bunun misali neye benzer? Bu müraile minnet ve eza eden, o sadakayı iptal eden misali neye benzer biliyor musunuz? كَمَسَلِي <gülüyor> صَفَّانِ Çırılçıplak, kas katı bir taşa benzer. Size hemen koskocaman bir kayayı tasvir ediyor. Üzerinde otun bitmediği, bir ağacın ispatı vücut edemediği, bir yeşilin bulunamadığı, güneşi emdikten sonra başınızı yakan bir kayaya, soğuk emdikten sonra sizi donduran bir kayaya benzetiyor. Kemezeli soffan, aleyhi turab, üzerinde hafif bir toprak var. O kadar ki turabın, o kadar ki bilinmeyecek kadar hafif mi turab. Dikkat ediyor musunuz? Vermiyor, vermiyor. Verirken az veriyor, minnet ediyor. Bir avuç bir şey veriyor. Veya hut vermiyor, inanmıyor. Köksüz demek. Toprak yok temelinde ki beslensin. Kayanın üzerine bir avuç toprak atı veriyor. Kemeseli saffan arı turab. Fa asabahu abilun feteraku salda Derken arkasından bol mevzul bir yağmur yağıyor. O tozu toprağı süpürüp götürüyor. Bundan ziraatçılığa, tekniğe, ormancılığa dair manalar çıkarmak mümkündür. Fakat yeri değil onun. Benim arz etmek istediğim şey Kur'an'ın bu mevzudaki teşsim ve tasviridir. Meseleyi anlatırken, köksüz bir amele anlatırken, altında iman olmayan bir amele anlatırken ve bir avuçla büyük işler yapanın yanında yerini alma gayretini gösterirken, camiye sonra girdiği halde önce girmiş gibi öne geçip oturarak, riya-i ederken, suma-i ederken, amelde en geride bulunduğu halde, kalbi şu kadar olduğu halde, okyanuslar gibi kalp taşıdığını izhar edeni anlatırken, kemeseli saffan aleyhi turab fa esâbe huvâbilun kateleka unsalda derken o yine bembeyaz kas katı bir taş haline gelir. Bir iki misalim var. Bitirmeden bir iki dakikanızı bağışlayın alacağım. Üzerinde durmayayım bunun. Bir başka misale geçeyim. Bu, mürainin minnet ve ile ameli iptal edenin tasviridir. Bir de bakarsınız hemen, bir sayfada ve meselelere bin ayın fiqûne amwal them übtga'a merdati Allah ve tazbi'ten min anfus him k mesel cenn b rabûte acabha wabil f in lam malını sırf Allah rızası için infak eden, yani ahirete inanan, Mevla'ya inanan ve kendi temkinini, tesbitini bu suretle temin eden işini sağlama bağlayan açık çıplak kayanın üzerine toprak saçmayan adamın misali ve tesbiten min enfusim ke cenne kayanın üzerine saçılmış bir avuç toprak değil, belki bu Temelinde toprak olan bir bağ bir bahçe gibidir bunun misali. Malını Allah için veren, Allah'a inanan, Allah için işleyen, başlayan, iş yapan, evvel ahir orta her zaman Allah'ı düşünen insanın ve nefsini tesbit etmek, sağlama bağlamak isteyen insanın misali kemesali cennetin bir rabwa'tın derken o bağ ve bahçeye Otlarla, bağlarla, bahçelerle, çitlerle, ağaçlarla örülmüş. Yağmur yağsa da toprağını götürmeyecek kadar sağlama bağlanmış. Ona babil isabet ediyor. Kayaya gelen bol yağmur gibi. فَاَتَتْتُكُ لَهَا دَعْفَيْنِ Bir avuç toprak değildi ki sürüp götürsün. Bağ ve bahçeye yağıp yağmur yağınca iki kat meyve verecektir. Demek ki yağmasaydı bir kat verecekti. Yağınca nurun ala nur olacak icikat meyve verecektir. Fakat illa Yusuf'a Vabülün <gülüyor> tatal. Yağmur isabet etmese bile, değil mi toprak var? Değil mi ağaçlar var? Değil mi çemenzar? Değil mi bir Bağıstan'dır? Çiğ, çiğ, çiğ onun şebnemi yeter diyor. Tatal. <gülüyor> Yağmur yağmasa bile şebnem kafi gelecektir. O kadar. Burada Mevla'nın rızası için. Hakkı hoşnut etmek için insanın malını ve canını infak hususunu tasvirde kullandığı malzeme ve eda karakteristik ifade o kadar tatlıdır ki insanın iştahını açar, ağzını sulandırır, verdiği şeyi Allah için vermeye insanı sevk eder. Evvelkisinde de öyle bir istikrah ettirici hava bir eda vardır ki insan riya için yapacağı gösteriş için yapacağı şeyde insan ise şayet tiksinecek ve geriye duracaktır. Bunun gibi Kur'an'ın bu mevzuda bu husustaki ifadeleri çok ve uzundur. Mesela gıybeti anlatırken ölü eti yemeye benzetir. Netice itibariyle cemaatlerin birbirini yemesini tevlid eden gıybet cemaatleri birbirine düşüren gıybet haddi et yeme demektir. Fakat bunu anlatırken kardeşinin ölü kardeşinin etini yeme meselesiyle anlatması bu müstekreh şeyden insana bir tiksinti veriverir. <gülüyor> İman edip salih amel yapanlar bunların ve mükafatını biz iptal etmeyiz. Sonra da yan gelip üzerinde yatacağı koltukları cennet erikelerini anlatır. Öyle anlatır ki insana bir şevk verir insanı zayi gayrete sevk eder ibadeti taata sevk eder bunlar mütekabil cümlelerin Kur'an'ın beşerin idrakinin çok sevkinde tasvir keyfiyetinin kabiliyetinin çıkacak ağzından Allah besin tasvir keyfiyetinin karakteristik edasının ifadesidir bir iki şeyimi daha arz edeyim burada Saadenizle, bağışlayın. Kısa iki kelimecik içinde ifade edilen bir iki hususu arz edeyim. İz-eşşems-ü suresinde bu surenin başını başka bir münasebetle arz etmiştim size. Ve'l-leyli izâ as'ase ves subh izâ Allah yemin ediyor sonra innehu le kavlu resulün kerîm sadakallâhu Az ettiği zaman geceye, lügatlara baktığınız zaman as asın şu manalara geldiğini göreceksiniz. Azleme aleyh, bir karanlık perde halinde kablayı ver. Ammahu derken göz gözü görmez oldu, bir körlük hüküm ferma oldu. Walabsehu derken bir şey giyildi ona elbise gibi. Walleyli da az asa. Gece küreyi i arzı sizinle beraber karanlığa boğduğu, kapladığı zaman anlatılan mana budur. Hayalen girin işin içine. Karanlık bir elbise halinde küreyi i arzı sizinle beraber öptüğü zaman, bütün gözler kör olup bir şey görmediği zaman bu manalar. Şimdi bu manalar içinde şunları düşünün. ''Vel leyli <Sessizlik> izâ dediği zaman, insan az dile vakıf olsa öyle tatlı bir tasvir vardır ki bu tasvirin içinde şunları görür. Gece adeta bir örtü halinde insanın kabloyu veriyor. Hususi dünyasının örtü veriyor. İnsanın görebileceği ufuklarda bütün ışıklar kesiliyor. Karanlık nurun ordusunu veriyor Ve insan insan kendi dünyası gibi, hususi dünyası gibi alemin dünyasını da karanlığa müsaarak görüyor. Benim nasıl gecem oldu, karanlıkta kaldım bütün alem de öyle karanlıkta kaldı. İşte bu manayı ifade ediyoruz. O insanın içine giriyor. Hissiyatının içine giriyor. Onun duyguları, onun hissettiği şeyler içinde ifade ediyoruz. Ve sonra karanlık adeta elinde bir kılıç önüne geldiği yerde peşi peşine güleği arzın dilimleri içinde dereceleri içinde önüne geldiği yerde ışık ordusunu biçiyor ve her yerde ışık mağlup oluyor her yerde karanlık hüküm ferma oluyor işte bütün bu manaları ve leyli iza sözü öyle ifade ediyor ki arkasından ve subh iza geliyor gelir teneffüs tekellüfle, zorlukla nefes alma. Nefes almak için kendini zorlama demektir. Sabah da kendini zorlayarak, yok mu bir ışık diyerek, artık doğu sabah diyerek teneffüs ettiği zaman. Bu manayı ifade ediyoruz. Biraz evvelki karanlığın ordusunu düşünürseniz, sabahın teneffüsünü çok iyi anlarsınız. Adeta güneş doğarken, o gün sabahla bir teneffüs etmektedir. Teneffüs durumunun değişmesine telmih vardır burada. Ağaçlarla insanlar arasında nefes alma durumunun değişmesine bir telmih vardır burada. Uykudan bütün canlıların uyanmasına işaret vardır burada. Ve ağaçların başında ağaçların minberlerinde ciyak ciyak öten ağustos böceklerinin sabahla hemen gözlerini açıp Teneffüs etmelerine sırahet vardır burada. Güvercinlerin ötüşüne, şakıışına işaret vardır burada. Ve bütün küreyi i adeta nefes alıyor gibi güneşle dudak dudağa gelmiş. Buna bir telmih, bir işaret vardır burada. Ve burada da gündüz eline aldığı kılıçla karanlığın ordusunu kırdığını ve rast geldiği yerde işini bitirdiğini tasavvur eder insan. Öyle tatlı bir tasvir vardır ki iki kelimeden ibaret. Hemen bu cümlenin içinde "Vâ subhî zâteneffese" cümlesinin içinde insanın "oh" diye bir nefes alması gibi küreyi arzın nefes aldığı görülür. Otun, ağacın, çiçeğin nefes aldığı görülür. Şakıyan suların nefes aldığı görülür. Gül bahçesinde bülbülün teneffüs ettiği, ağaç bümberlerinde ağustos böceklerinin teneffüs ettiği görülür. Herkes birdenbire yeniden hayata gelmiş gibi şakıdığı müşah edilir. Bir teki cümle içinde. Ve'l-leyli <gülüyor> Yine iki kelimeden ibaret kısa bir cümle. Gece sereyan edip gittiği zaman demektedir. Burada da Gecenin adeta canlı bir varlık olarak tasvirini, tasavurunu görüyoruz. Böyle tasavvur edilen gece, gündüzü takip ederek arkasından sereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Yemşi, yahtu, ya'du tabirleri değil. Yürüyor veyahut adım atıyor veyahut sıçrıyor koşuyor. Sözlerinin yerine yesri sözünü kullanıyor, kelimeciğini kullanıyor. Bu Kur'an'ın tasvirinde çok mühim bir şey ifade eder. Çünkü sereyan gitme manasına, seyir manasını olmanın yanı başında sessizce sızma, hissettirmeden yanında belirme ve her an nerede gece hüküm ferma oluyor bayrağını nereye dikiyor belli olmama bu manaları ifade eder. Küreği arzın her an bir diliminde gece olur. Bir derecede gece olur. Gece böyle gizli Sessiz kimseye duyurmadan hemen mütemadiyen gündüzü takip ederek bir yere bayrağını dikiverir. Ve leyli izâ yesri iki kelime içine girdiğiniz zamanda gecenin bir canlı gibi küreye arz üzerinde durmadan dönüp durduğunu devirler meydana getirdiğini fasıllar meydana getirdiğini ömrü beşeri meydana getirdiğini takip etmeniz görmeniz mümkün olacaktır. Bunlar bir yönüyle Kur'an'ın vakaları tasvir edip müstekrehin müstekreh hoşu hoş olarak göstermesi bir yönüyle bir iki kelime içinde tatlı tasvirlerle insanları arkasına takıp sürüklemesi hususunu ifade ediyordu. Bu mevzuda tasavvur ettiğim şeylerden birisi de Kur'an'ın karakteristik ifadesi. Kur'an'ın edası. Mahşerde Kabirde, cennette, cehennemde, müminlerin durumuna ait, o yerin durumuna ait tasvirlerinde Kur'an-ı beyan o kadar canlı tablolar arz eder ki, insan cennete ait tabloları gördüğü, duyduğu, kulak verdiği zaman kulağıyla görür, gözüyle duyar, ağzıyla bilmem ne yapar, uzuvlar adeta vazifelerini değiştirir. Kulağından giren şey görülüyor gibi olur. Gözünden giren şey de adeta tarrakalarıyla kulakta ses çıkarıyor gibi olur. Cehennemi bütün gümbürtüleriyle tarrakalarıyla, cenneti cennetasa, şaşığa ve ihtişamıyla görmek, kabri hesabın ağırlığı altında müşahede ettirmek, mahşeri mahşerin dehşeti içinde insanın nazarını arsetmek, yine ifadede kâmet-i olan, Kur'an-ı Kerim'e hastır. İşi bitirmek için çok uzattım. Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri bağışlasın. Yapılan her şeyi söylenen her sözü rızasına muvafık eylesin. Affeke ve rıdake sözüyle kendisine dahalet ediyoruz. Bizi affına ve rızasına mazhar eylesin. Mevla inayet ederse, gönül müsaade ederse, Sonunu da arz ederim, etmezse arz etmem, bittiyse burada bitti olur. Allah yar ve yardımcımız olsun. allah taala te tealal Fatih.